Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya ve ahiret alemi. İnsan denen varlık dünyaya geliyor ama geçici olarak. Geçici dünya hayatı. Önce bakalım inşallah nedir dünya hayatı? Ve la buyuruyor bizlere Hadid 20'de Esma Rahim. iyi <gülüyor> ilmû. İyi biliniz ki, velâ buyuruyor. İyi biliniz ki. Bunun başında ey insanlar, ey müminler diye bir ayrım yok. Bütün insanları kapsadığı için Bela böyle buyuruyor. El her dünya ve Dünya nedir? Leibun ve lehbün. Ennemâ, buraya bile geliyor. Ennemel hayatı dünya. Enne ma ancak ve ancak, yani şudur, başka değildir. Nedir dünya hayatı? Leibun ve lehbün. Leib, laf, oyun anlama geliyor. Dünya hayatı bir oyundur dünya hayatı her dünyaya gelir insan burada oynar oynar sonra oyun biter çeker gider dünyaya gelen bir yavru henüz de altı aylıkken oynamaya başlar elle bir renkli sesli bir cevap verilir renkli ve sesli Çünkü bunu yaptığı yerden sallar Oyun başlar. Çünkü büyüdükçe oyun devam eder. Oyuncakların da kalitesi, türü değişir. Daha büyür. İnsanların yeteneği neyse her insan o oyuncağı tercih eder. Yeteneğine göre. Hatta bir çocuğun geleceği oradan belli olur bile. Mesela örneğin kuş çocuklar nehrinle bebek olacaklar. Bebek o kuş verdi. var. Ege çocukları araba, kamyon, traktör, tır, fil, tabanca gibi şeyler vereceğim. Oyun böyle devam eder. Tabii kuşlar dışarı çıkarlar zamanla. dışarıda ev yaparlar kumlardan, taşla da Koşarlar, oyun düzerler, yorulurlar, terlerler, kavga ederler, tartışırlar. Sonunda hele bir şey kalmaz. Hepsi boş sıfıra sıfır. Peki, büyükten ne yapıyor? Büyükten oyun devam ediyor. Küçük kız çocuğu bebekle oynar. Oyunca bebekle oynar. Onu sarar, sallar, kucağına alır, işte ağzına bir şey verir yatırı bakar falan böylece. Büyük kızlar evlenince o da canlı bebek de oynar. Yani insan büyüdükçe şey, oyun aynı oyundur, aynı oyun devam eder, yalnız bir kalite değişir burada böyle. Değiştir. Ne haber? İkinci şeyin da evlenince o da canlı bebek de oynar. Oyun devam eder ama. Elektriklere gelince daha büyük arabayla, yani o oturur, tavsiyeci, kamyonu, türü, şusu, olur, traktörü olur, ve silahı olur, şubu olur, oyun devam eder gider. Nasıl ki okulda teneffüste bile, çünkü oynarlar, oyuna dalarlar, zil çaldığı anda oyun sona erer. Zabalçıktır, koşarlar, terlerler, tatışılar, elle bir şey kamaşmuyorlar. İnsanın da ömrü sona erdiği anda, Aziz Hazretleri de o da zili çalacak, tamam diyecek, oyun bitti. Çok kişinin oyun yarım kalmıştır. Ev başlamışa da başlamıştır, ama bitirmekta zor muhtemel. Bir işe başlamıştır, o tamamlanmaz. Ama azarsam zili çalınca, ölüm düdüğü zili çalınca, oyun yarım kalmadı. Demek ki hayat bir oyundur. Ve lehvün, lehv de eğlence. Eğlence. Bu daha çok gençlikte olur müzikler, şunlardır, bunlardır böyle bir eğlence. Bu da nedir? Hayatı boşa harcama, ömrü boşuna tüketme. Neden? Dünyayeti geçici, dünya öbür alemin tarlası. Böyle çalışma gerekiyor, tohum etme gerekiyor burada ki orada onu bir şey bilelim. Demek ki eğlence, bu da nedir? Boştur elle bir şey kalmaz. O eğlence günah türü bir şey olmasa bile ama ömür seramayesi ve nefes sayıları boşaya gidiyorlar. Ve ziynetün ve ziynettir dünyası. Süs, süslenme. Sü süslenme. İyi e süsleme. Badanın rengi şey olsun, yağlı boyası olsun, şey olsun, bu olsun halının rengi böyle, deseni böyle, türü böyle, bir süslenme, üst baş giyimi, insan bir giydi, tekrar giymeme. Hele hanımlarımız bu konuda, daha ileri gidiyorlar onlar. Mesela, sözde giydiği nişan giymez. Onu görmüşler. Halbuki sonu kefen bulunamaya, kefen muhtemelen Yani, fazla süs, Nedir bu da? Demek ki bu da bir gaflettir. E, malı israftır. Ömrü boş harcamadır. Gaflettir bu da. Süsle fazla düşünmemek için. Peygamberimizin zamanı yaşayan Müslümanlar Müslümanların en iyisi onlardır. Onlar topar bir kabul yapılamadılar çok zamanlar. çorabayı tencere etmişti. Sen de yendi günümüzde ne yapıyoruz? Tabak desene beğenemiyoruz birini. Evinde bir sürü tabak var. Bakın yeni bir tabak türü çıkmıyor. Daha güzel. Ona mı kalkıyor böyle? Kaşık beğenmeme, çatal beğenmemem beğenmeme. beğenmeme. dedi bunlar bunlara suç parayı malı baş harcamadır, bir gazettir. Hemen de böyle başa çıkıyordu burada böyle. Bunlar arasında gerek yok bunlara da. Ve defahurum ben hüküm arada bir de övülme. İnsanlar makamıyla, mevkiyle kuvvetiyle, aklıyla övülme. İşte şampiyon oldu, şunu yaptı, bunu yaptı, güreşti, muhatabını yendi, maçı kazandı, kendi kişiliğinde olarak böylece makamın, mevki aklıyla aklı Övülme. Bir aletin ölümü hakkı var, bir aletin yok muhtemeler. Mesela günümüzde cep telefonları, farklı telefonlar var böyle. Bir telefon çok ama çok şey yapıyor, çok şey yapıyor muhtemeler. O kadar içine bilgi topluyor ki bu, duşa baştan neden çıkarıyor. Ama telefon kendi kendine bunu yapmadı bunları. Onu insan yaptı muhtemeler. İnsan da bir araçtır, bir alettir, makyali insanda. İnsana kim yarattı? Eğer güçlü, ise onun gücü veren, kuvveti veren kim? E güzelse onun güzelliği veren, yaratan kim? Akıllıysa aklını veren kim? Demek ki bu da nedir? Övünmek, bu da boştur. Ve tekaf var. Ve tekaf sürün ve de çoklu övünmek. Fil envali vel evlâ diye. Mal, çok böyle övülme. malı övülme. İşte filan yerde yazlığım var, kışığım var, şu arabam var, böyle arabam var, şunlar var, bunlar var. Nele bir, bir hava atma, şey yapma böyle. Bu da nedir? Gerçekle bağdaşmayan gereksizli rüzumlu şeyler bunlar. Oyalama, boşuna bunlar da böylece. Şimdi de Mevlam burada örnek veriyor, bitkileri. Yani dünya hayatında insanlar böyle uyanıyorlar, Ama ölüm meleği gelip de ölüm düdüğünü çalınca her şey bitiveriyor. En lüks arabaları da garajda kalıyor. O birbirinden güzel giysileri de gazrafta kalıyor. İnsan ne yapıyor sonunda? Bir bedene sar, kefene sarılıyor. Tabuta biniyor, ilke tahtı tabuta insan biniyor. Mezana gidiyor. Mezarda halı yok muhtemelenler. Mezada halı yok. Kanepe yok. Hatta mezarın, duvarlarında da kireç badına bile yok. Bırakın yalabayı. Yani dünyanın sonu Mezar unutmamak gerekiyor. Mezar dünya hayatına oranla çok da uzun bir zaman kapsıyor mezar. Mesela önceki insanlar yaşayanlar, bin on bin sene yaşayan insanlar dünyada yüz sene kalmışlarsa binlerce yıldır mezar yatıyorlar. Orada yatıyorlar. Demek ki mezar, mezarın duvarının çireci, badanası bile yok. Altında halı kilimi, halı sekilimi yok. Bunun için kim ise unutursa mezarı o kendini dünyaya verir. Bir de Mevlamız bize örnek veriyor. İnsanın bedenini, hayatı. Örnek olarak bitki türleri. Buyuruyor Mevlamız. Kemeseli gaysin. Bu da bir gays. Gays yağmur demektir. Bazen yağmur devamlı yağar. Kışın mesela devamlı yağar. Yağ devamlı yağmur yağar. Hatta insanlar abi hava açsa derler artık. Yani gerek yok gibi yağmura. Ama zaman gelir, kurak olur. Tavapaklar çatlar. ekine kuracak mı? kuracaklar. O zaman gözler Havada olur, ah buz geçe de yağmur yağsa diye. İşte buna gaş deniyor. Yani gerekli bir yağmur. E'nceber küffare nebatühü. Böyle tam havadan kurak gittiği bir zamanda, bilhassa nisan yağmurları yağdığı zaman hemen nebatat fışkırış çıkar. Bir insan ne kadar suslama yapsa bile dünyada yağmur suyunun ilerisine benzemez bu. Çünkü yağmur suyunda çok çok elementler var tende. Kim olsa maddeler var yağmur suyunda. Biraz ilkbaharda, ilkbaharda bulutlar gelirler. İki karşıt bulut. Bir artı yüklü, öbürü eksi yüklü. İki karışık bulut, böyle karşı karşı gelince, arada bir de iletken varsa, yani sadece hafif bir yağmur böyle silemeye başlar, bir bulut bir tarafta, diğer bulut da karşı tarafında, tam karşılığında biri artı yüklü, eksi yüklü birebilece. Arada iletken de olur arada, hep Allah'ın takdiriyle bunlar oluyor bunlar muhteremler. Ne olur? Artı yüzü bulut, eksi yüzü buluta yüklüğünü böyle. Boşlama olur böyle. Boşlama olur. Ne bilir biz buna? Şimşek. şimşek. çakıyor böyle. Acaba neden bu şimşek oluyor? Neden çakıyor? Başıboş mu bu? Yok hayır muhteremler. Değil böyle. Bir tek zerrenin hareketi başıboş değil, gereksiz değil Hikmesiz değil, bu da kaderle bağlantılı. Hangi mevsimde, hangi yörede şimşeğin çakması gerekli? Bulutun, bulutun da yönü, bulutun da boyutu, yani şimşeğin daha güçlü olması gerekiyorsa, daha büyük, daha yoğun bulut oraya gelir. Çiçe çakar, ne oluyor? Bir enerji ısı oluyor böyle binler tercih bulan bir enerji oluyor. Bu enerjiyle ne oluyor? Gazlar parçalanıyorlar. Gazlar. Biraz azal gazı. Parçalanı muhtemelen böyle. Bunlar Bunlar birleşip başka madde dönüşüyorlar. Bu ne oluyor? Yağmur suyundan sonra yer iniyor. İşte en büyük göbre bu muhtemelen böyle. Demek ki yağmur suyundan sonra ne oluyor? Yağmur suyundan sonra Nebatat hemen birden fışkırıyor. Fışkırı böyle. E anca böyle nebatı hı. Bu bitkilerin çıkışı ne olur? Burada küffar zürri anlamında. Yani tarım uğraşanların boşuna gider. Kişi bakarak ki ümidini keserken hava kurak kıtık olacak derken birdenbire bol yağmurlara ya, şimdiler çakar gelen yağmur beraber birden biter, fışkırırlar. Bu tabi ziraçının hoşuna gider. Bunun yanında çayırlar, çimenler, otlar, şerkte her biri böyle gelişir. Gürleşirler. Sümme ama sonra yehici bunlar kururlar. Kuruyor. Fışkırır, çıkar. Topun üzerine çıkar, hayat saçar böyle, hele yani güller, şekler, rengi böyle, kokularıyla hayat saçarlar. Bakan da heyran kalır bunlara, hoşuna gider, yeşillikler, çiçekler, çimenler. Ama bu devam etmez yeşilli güzellik süme yehici ondan sonra kurumaya başlarlar. fetera müsfarren, onu melam böyle onu seni görürsün sapsarı göre sararır bunlar böylece. Ne kadar yağmur yağsa da, ne kadar suslama yapılsa ne olsa olsun, her bitkinin her şeye bir ömrü vardır muhteremler. Öyle şişek vardır ki bir haftalık şişek böyle, aşar gider böyle. Altı aylık vardır, yıllık vardır, bitkiler buna göre böylece. Demek ki onun ömrü bitti mi, ne kadar toprakta elementler olsa da, yağmur da yağısı olsa da, o vakti geldi mi, önce kurumaya başlar. Başını öne büker, ondan sonra sararmaz olmaya başlar, saptır olur. Tüm mevkün hutama, sonra iyice kurulur, iyice kurur da, kırıp dökülmeye başlar. Toprak karışır gider. Peki bu ne örnek? İnsanın da hayatını örneğe ekleyecek. Nasıl ki bitki ince bir filiz şekli yerden fışkırır. İncelik filiz olarak. Çok ince böyle, zayıf. Böyle. Ama sert topla deler ama çıkar börecek. İnsan da ana karnından öyle dünyaya gelir filiz gibi dünyaya gelir muhtemelen. Böyle. İnsanlar böyle, böyle. Bu bitki tümle ne yaparlar? Yavaş yavaş kök salar, kalınlaşır, gövdesi salar, gelişmeye başlar. Diye gelen yavru bebek de önce bir emekliğine başlar, ayağa kalkar, düşer kalkar, yürümeye başlar, koşmaya başlar. Çocuk olur, genç olur, zinde olur, canlı hayat saçar, bir genç delikanlı olur, erkek olsun, kız olsun, hayat saçar. Bu neye benziyor? Bitkilerin tam olgunluk çağları. Çiçekler açtığı zaman. Sonra insan da kurumaya başlar. İnsan kurumaya başlar. Nasıl kurumaya başlar? Damardaki kan yoğunlaşmaya başlar. Damardaki kan. Kan yoğuşmaya başlar. İnsan da bir duraklama Delim başlar. Sonra insan da sararır, solar. İnsanın canı gider, enerjisi gider, sağlığı gider. Artık her gün başlar tansiyonu ölçtürür, şekerini ölçtürür. iki işte, bilgisayara gider, oraya gider, buraya gider, gider hastaneye gider. Bir gözden geçirilir. Böbreğine baktırır, kalbine baktırır, akciğerine baktırır. Hapla ilaçlar derken Artık insan gelseye başlar. Yaşçılık başlar muhteremler. Sonra hutama dönem başlar. Bitki iyice kuruyup yere düştüğü parçalanır toprağa karıştı gibi insanda ne kadar ölüme karşı dirense ölmek istemiyorum dese, yaşam istiyorum dese ne kadar serveti çelişte olsa hepsi bunlar baş muhteremler. Başı. İnsan, bitki türü gibi insan da ölür, toprak karışır, toprak olur, gider. Peki acaba bu dünyada ölmemeye çare var mı bu dünyada? Yani zamanla bilim teknoloji acaba ölüme bir çare bulabilecek mi? Hayır. Neden? Mevla buyuruyor. koyn çok yerinde her canlı ölüm tadacaktır. Küllü nefsin, bütün canlılar zaikat-ı meviti ölüm tadacaklar. Bu ayet-i kerime Kur'an'da durduğu sürece ilahi kanuniyetten kaldırılmadığı sürece demek ki bütün canlı türleri bitki, hayvan insanlarında ölmesi zorunlu ölecektir. Nasıl ki bitki türlerinin ömürleri farklı olduğu gibi insanın ömrü farklı. Öyle insan, bebek var ki bugün doğar, yarın ölür. Bir günlük hayatı, dünya hayatı bu kadar. Ama başlaya gelecek ama. Altı yaşar, bir sene yaşlar beş sene yaşlar genç yaşa ölür, orta yaşa ölür, daha çok yaşlar Ama herkes ömrünü tamamlar nefesini tamamlar, son soraklar gider. Demek ki, bu dünya aleminde, bilim, teknoloji nereye gitsin, ölüme çare bulamayacak. Hadış-ı ebul adetleri, Hakim'de, i̇bn Hibban, i Şerif'i, اِنَّ الْاَمْ يُزْيَ دَائَنْ اِلَّا اَنْ زَلِلَهُ Allah Celle Celaluhu, ne kadar hastalık indirmişse de, akımdı hemler. ne kadar indirmişse illa enzelehu devar. Allah onun devasını da indirmiştir, şifasını indirmiştir. Bak. Demek ki her hastalık türünün bir şifası var. Amin. İslam'ı bulur bulamaz arıkmadı hemler. İlle sam ancak ölümü şifası indirmemiş. hastaneye gider, ilaç verilir, ate beden, ilacı kabullenmez muhteremler. Damadan iğne ve yakışırın yapacaklar, hayır o ilacı damadan kabul etmez damadan Demek ki ölümün şifalığı yaratmamış bu dünyada yoktur, yoktur böyle. Bir de bunun dışında iller heren, bir de yaşlanmanın da İlaç yok muhteremden. Yaşlanmaktan böyle. Yani gerçekten bir ibet. Bir ibet Demek ki çağımıza da evvelmişti bir gün sayı çağı, uzay çağdır şunlar bunlardı Say say say. Say ama bakınız yaşlanmanın bile ilacı Allah yaratmamış indirilmiş yeryüzünde yok. Her insan her insan Yaşlanmaya da mecburdur. Mesela çok ünlü bir insan böyle, dünya çapında, artık kıtları açmış, ünlü. Her kenarı var. Öyle bir şey gelmiş ki, tam böyle zindesinde böyle, sağlığı, sıhhatı, tam yerinde. Efendim ben bu yaşta kalmak istiyorum bu durumda. Kalabilecek mi? Hayır, kalamadı. Kalamıyor. Mutlaka çiçeğin solduğu gibi, da gibi insan sarama mecburdur. Peki bu dünyanın dışında acaba başka bir alem var mı acaba Cennet Hariş? Hariş. Bu dünyanın dışında başka bir alem var mı acaba insanın yaşayabileceği daha rahat bir alem var mı acaba? Ölümsüz yer var mı acaba? Benabire bizlere Şura 29'da Bismillahirrahim imin ayatihi Allah'ın çeşitli ayetlerindendir. Bu i̇şte ayet alamet anlamında Allah'ın varlığı bildiğin alametlerindendir. Karsımati verdi. Gökte yaratması mevlamızın Allah'ın en büyük alameti ayetleri budur böyle. yerin yaratılması. Yani bir insan gafletten sıyrılsa, ibret teşhere insan baksa, yerlere göğsere baksa, her bir zerre Allah bir, Allah bir dilini görür. Şu anda bir denge düzen var. Denge düzen var böyle. Toprakta, sularda, havada, gazlarda, oksijen mesela biraz da fazla olsa insan yaşayamazsın. Hücre yanar. Aza gelir. Az olsa insan yaşayamaz. Hücre yine yakamaz. Gıda de yakamam. Yani Denizlerde su dengesi, hava dengesi, sonra güneş, dünya, ay, yıldız arası dengeler. E Bunları yaratan, yöneten, bunlara hükmeden güç, kuvvet, azamet. Kim bilir kaç milyarca yıldan beri düzen aynen devam ediyor. Bir kargaşa, karışıklık olmuyor. Kesin bir zaptı, böyle. Kesin bir hükümranlık, egemenlik. Alemlerden böyle. Denizlerin buharlaşması için işte ne lazım? Enerji lazım. ısı lazım. Eğer buharlaşma olmasa yağmur yağmaz ki dağlara, tarlalara. Ne gerekiyor? Enerji ısı lazım. Nerede bu? İşte güneş muhtemelen. Yaratmıyor lan yani bunu böyle. Bu yani enerjisi ne yapıyor? Yeni ısıtıyor böyle. Buharlaşma oluyor. Hafif buharlaşma oluyor böyle. Su yukarıdan çıkıyor böyle. Eğer devamlı çıkarsa ne olur? Uzaya kaybolur gider. Ama yukarı çıkamıyor böyle. Soğuk hava tabakasına rastlıyor. Orada su buharı kalıyor. Yapılanıyor göksemezde. Yani şu anda gökyüzünde kim bilir kaç trilyonlarca metre küplet sular, denizler var. Ama buhar halinde. Görünmüyor bile. Şeffaf beyaz buhar halinde. O Mevla Dile'in Cenab-ı Mevlam onları bir araya topluyor muhtemelenler. Nasıl topuyor? Allah her şeye bir seyit veriyor. Her şeye madalına seyit veriyor. Rüzgarlar. Hava rüzgar Hava böyle. Ona göre esecek ağaçya basınç hava bir basınç olacak. Hava ağaçya basınçı gider. Ardaki fark koyduysa rüzgar fazla olur. Furtunan dönür böyle, böyle. Bak rüzgar geliyor. Bulutları bir topluyor böyle. Sıkıştırıyor bunları. Yoğunlaşıyorlar. Su var bir anaya geldi muhtemelen. Bulut medenaya geldi. Hem öyle düşüyor mu? Düşünmez. Nereye Allah'ın takdiri varsa oraya bu sevk edilir. Rüzgara bunu sevk ederler. Yavaş yavaş böyle. Bunu sevk ederler. Dağlara başlayalım mı? ne lazımsa? Neden muhtemelen? Bu düzeni, dengeye kuran kim Allah aşkına Kim onu yapan böyle? İşte Mevla buyuruyor. Yeren gün yardım Allah'ın ayetlerinde ibret vardır. Ve ma besse fîmâ min dâbetin ve ma besse fîmâ min dâbeh. Bir de ama besse, bes yaymak. Fihima, yerde gökte, min dabe Allah yarattığı dâbbeler vardır. Gökte de var. Gökte var. Ve fihima, keşke deniyor buna, ikisinde de. Yani yerde de, gökte de dâbe var. Nedir dabe? Yürüyen, hareket eden varlıklara, canlıktan dâbe denir. Duruyorlar durmayan ama. Mesela bilgi de canlıdır ama dabbe sınıfına girmiyor. Çünkü o sabitlik yerinde. Dabbe yer değiştirebilen iradisiyle hareket eden demekse Ne kadar hayvan türü varsa insan varsa bunlar dabbe deniyor. Kim elabiriyor? Göklerde de dabbe canlı varlıklar var. Var ben elabiriyor. Gökte var. Nerede gökte? Da bilemiyoruz. Belki bizim güneş sistemimizdeki bazı gezegenlerde ya da başka güneş sistemlerin gezegenlerinde ama pek çok türleri var bak. Çok türlü canlılıklı var böyle. Peki insan yaşayıp yaşar mı insan acaba orada? arada? işte, yaşayamazdı. Yaşayamaz. Yani bir yerde suyun olması, hayat olması insan yaşayan anlamına gelmiyor. Dünyada denizler var, hayat var denizde. Bağlı yaşayabildiğinde insan düşünülebilsiniz denize mutlara kadar. İnsanın tek alem dünya alemi, bu madde alemdir. Yani ne kadar milyarca gezegenler olsun, hayat olsun, canlı varlık olsun yaşayamaz böylece. Şey. Çünkü o güzel mevla öyle kuvvet sahibi ki mevlamız bir varlık ne yaşaması gerekiyorsa. Onu da yaratılıyor mu? bakınız böyle. Hayvanın anatomisi her şeyi ona bir atılıyor Balık türünün deniz yaşaması gerekiyor, onu göre böyle. Üfleste yapısı bakın balığın gibi. Az değil de solunuk aşırı soluyor. O doksin alıyor ama solunuk ile bak. Son güzel böyle. Denizde su alır, su alırken hem bu suyun tuzunu da bere süzer. Hem de oksijeni alır. Fazla fışkırtışı atar oksijen verir. Bununsa kardeş yan yan var mesela. Balık böyle karaya vurdu mu? Mesela bir dalga gelse balık karaya vurdu mu? E oksijeni kalıyor böyle. Bu oksijen yakıyor balığı. Çırpmaya başlar. Çırpma, çırpar böyle. Derede düşen bir insan nasıl böyle çırparak boğulursa o da öyle boğuluyor. kötü ne Allah'ın tadına bakma müteahhımlar. O suda yaşayacak sen kardeşin müteahhımlar. Bu için demek ki başka gezegenlerde hayat olduğu e, kanıtlansa bile, bilimle kanıtlansa bile, e, su da olduğu kanıtlansa bile, insan da yaşayamıyor müteahhımlar. İnsanın yapması imkansız yelle bileşe. Şimdi Melahbi buyuruyor Taha 55'te, Minha halaknakum. binha topraktan sizi yarattık ve elhamdülüyor. Ve fiyan ne uydukum? Bunu döndüreceğiz sizi. Benziyor. Demek ki insanoğlu nerede ölürsün, uzakta bile ölse yer düşecek. Çünkü muhtemelen topra girecek muhtemelen bakımada. Yani insanoğlu topraktan yaratıldı, topra dönecek. Peki İnsanın sonra ne olacak muhteremler? Dünyada ölüm tabi. Ölüm var böylece. Ölümden sonra ne olacak? Bela buyuruyor. Ahirette azab-ı şiddet var. Efil fil azabün diyeyim? dün Kim bu dünyaya aldanırsa dünya dünyayla boşu boşuna, ibadetten kalsa, namazdan kalsa, İslam'ı yaşayamasa, İslam'ın hükümlerini uygulayamadan giderse, Allah korusun muhteremler, zavallı insan dünyaya gelmiştir, belki parlamıştır, yükselmiştir, sivrilmiştir, çevresi edilmiştir, ama öldüğün adı genaze oluyor muhteremler. Ben şahsen Tek başımı yalnız... ...çok severim mezara gitmeyi, mezalara. Ama yalnız gitmeyi severim. Yalnız gitmeyi severim böyle. Gittim mezara, gittim mi... ...şöyle arada dolaşırım... veya taşlarını okurum böyle. Bakıyorum böylece. işte emekli polis, emekli subay... ...işte profesördür, doktordur, hakimdir... ...savcı, yargıçtır, esnaftır... ...işçi amelini ister böyle... Okurum onları. şey bir tefekkür et alıyorum muhtemelen. Hı. Tefekkür et alıyorum böyle şey. Bakıyorum, o mezarlıkta, mezarlarda dünyada olduğu gibi her makam mevkulü insan orada yaşıyor. Orada yatıyorlar. Böyle. Yani hakim de yatıyor, savcı da yatıyor, avukat da yatıyor, mahkum da yatıyor, polis yatıyor, hırslı da yatıyor muhtemelen böyle. Zengin halkı yatıyor orada böyle şey. ben şahsen şöyle kendi kelimel tefekkür edeyim dünyaya böyle şey. Biri siyasetçi, filmdeki sahneye konan bir temsil muhtemelidir. Sahneye konan böyle şey Şimdi o senaryo icabı tabii o program yazılmış hazırlanmış şimdi. Bunun geneldir rejüsör bunları ayarlar bunları. Biri hakim olacak. bir efendim işte icabında kral olacak. Biri mahkum olacak. Şimdi tabi film konu açılır, perde açılır ya da tiyatrda perde açılır. Bakarsınız ki o bir saat oturmuş kral olmuş bir şey olur. Yürüyor, yarıyor, böyle bağırıp çağırıp emile veriyor. Asmır bunu, kıştır bunu, atır bunu cindana. Şimdi tabi rol işi oldu. Kimi fakir, zengin, aşağılanıyor, mahkum oluyor, şu oluyor. Ama buradaki rol bitti mi ne olur? Buna göre bitti mi? Buna şekille kenarıya hepsi iş işte tamamız zamanında. Otururlar böylece. Rol icabı biri hakimdir. Bir baktıymdı. On kartikiliyor da böylece. Ama şimdi fark etmiyor bir şey muhtemelen de böyle. Demek ki mezarda aynen bunun tam kesin canlı örneği mezarlarda. Mezarda da biri hakimmiş. Olur ya Allah hikmeti, onun mahkum ettiği, cezalandırdığı bir kişi de onun yanına Yan Yani haberleşecek. Biri hakimdi. diye karşısına baş dikilmişse karşısına, bir canan bağladı, şardan hakim, azadekini size verecek. Onun cezanı soktu gönderdi. Şimdi ne var falan şey böyle. İşte merhaba görüyor. Kim dünyaya aldanırsa Allah korusun, namazını vaktinde kılmazsa, sonra kazaydı bunları tamamlamazsa ölmeden önce, pebil allah Teala dönmezse, açık süreçte gezen bir hanım kız örtülmeden o şekilde giderse, ne var? Ahirette, azabün şedidin var. Azabı, Allah Allah korusun. Gerçekten çok ama çok zahmetli. Vallahi zahmetlilerde. Uyuyalı samadetleri en nazüniyamın hezam batun tebehu. İnsan öyküden uyuyan insanlar da. Rüya görüyorlar. Öldüğü zaman uyanacak tabi deme. Ölüm bir uyanış aslında. Şimdi şun ki bir kimse hakir. Garip bir insan, İnşaatta çalışan yatan bir insan, garip bir insan, rüyasında güzel rüyalar görebilir. Bu kadar bakar ki, o rüyamış derler. Bir padişah biri, genç yaşında, babası ölmüş, o tahta çıkmış, padişah olmuş. O gün, tabii adeti, geleneği gereği, cülüs merasimi yani oturuş merasimi yapılıyor günlerce. Bu genç da bir babadan kalma kölesi varmış. Ama köle alimmiş çok saygın insanmış kölesi. Bu genç padişah ondan ile vermiş çocukluğunda. Padişah olunca kölesi hürresi olduğu için onu da yani patya alıyor, saraya alıyor salon alıyor. Bir gece tabi paşalar, reziller, halkın eşrafı oturmuşlar. Sabah ediliyor. Bu köle tabi bir şeye karışmadı şimdi bir şeye. Oturuyordu da bir uykuya dalmış öyle. Uyuklanmış. Padaşağı tankına bakarken bir birden bire. Padaşağın baktığını görünce utanıyor. Uyuduşun huzurunda hemen tutaklanıyor. Buna soruyor padaşağı. Uyudun galiba. Ah bu uyumuşsun sultanım. Rüya da gördün galiba diyor herhalde. Bir emre fırladın diyor. Evet Sultan rüya da gördüm. Peki al bakalım rüyanı. Sultan ah bu yerine anlatayım rüyamı. Hayır anlat emriyorum diyor. Ayakalık. Sultan rüya bu diyor. Ben de rüyamda diyor. Alış olmuşum diyor rüyamda. Alış olmuşum diyor. Oturmuşum tahta diyor. He traflıma paşalarım, vezirlerim, askerlerim emirler veriyorum diyor. Böyle güzel gibi bir anlatıyor biraz, birden susuyor. Paşa pek sonra ne oldu, ne var sultanın diyor. Bizim açtın, battın buna yine köleim diyor böyle. Şimdi padişah gülümsüyor şöyle, yani e, Allah'ın varı şöyle bir bir gülümse padişah şimdi ve şöyle diyor, buruldu yavaşça rüya padişalık olur böyle diyor. Rüya padişalık olur rüya padişalığı. Yani gerçeğe benzemez demek istiyor. Şimdi kölenin birazdan nasıl geçtiği için orası olduğu için de sultanım al buyurun ama ben aramızda fazla fark göremedim diyor. Allah Allah ben şaşırıyorum nasıl görmesin ya ben gerçeği padişahım sen rüya padişah oldun sen de fark olmaz. Sultanım diyor Bence göz kapağımı açtım Aslan gitti diyor. Siz göz kapana kapanınca diyor, kim gidecek mi de. Demek ki padişahı atılmadın. Öldüğü anda, göz kapatın kapadığı anda bu paşa gidiyor muhteremde. İşte Allah korusun gerçekten ehlim, iman, bütün Müslümanları, bütün insanların yani düşünmesi gerekiyor. Çok derin düşünmesi gerekiyor. Hepimizin de. Gerekim muhterem. Hayat denen şey uygun eğlenecez, süz, ölme, koşma, koşuşturma, şunlara, bunlara patır, kütür. Ama hiç kimse işini bitiremiyor dünyada. Her iş yarım kalır. Her iş yarım kalır kardeşim. Her iş yarım kalır. Mesela bir kadın alır çocuğunu bir komşuya, akrabasına, arkadaşına gezmeye gider. O da bir çocuk vardır. Otuz iki şirlik. Konuşacak ona muşallahlar. Yeni tanışıyorlarsa bir tanışma ısınma faslı derken beni oyuna başlarlar. Oyun tatlı anında vakit gelmiştir. Kadın kalha diyor oğlum. eve biliyorum. Anne ve duru daha tam oyunun tadını almış şimdi. Hayat benim muhteşem efendim. Ki yıllarca çalışıyor, biriktirir işte ev sahibi, mal sahibi, iş sahibi olayın derken tepcendi tam böyle eee gayet ederken ben kişi böyle azan gelir tamam aman dur azal bir işim bitmedi işte Allah korusun bir insan gafil giderse artık dönüşü yok ama dönüş yok ve mağfiret minallah ve redvan kim de buradan oraya hazırlık giderse eli baş gitmezse kişi oraya. Yani insan dünyada kalıcı olduğu bilinciyle yaşar. Allah unutmazsa namazını terk etmez, ibadetini terk etmez, haramda kaşınırsa o ne vardır? Mağfiretül <gülüyor> mağfiret. Ah, bağışlanma. Verdi aminallah. Allah'ın rızası vardır. Önce bağışlanma vardır buna Şimdi kişi öldü, mezara girdi. Yani her insan önce tabulak. Yani bu, ölmüş Allah rahmet eylesin kolay ama ben öldüm gerekiyor, gerekiyor. Ölmek böyle şey. Zor böyle. Bir muhterem varmış, Allah yolunda çırpınan böyle. Yapmak isteyen böyle. Ama fazla yapamıyor ama. Gafetten dolayı fazla yapamıyor ama böyle. Terikine kızıyor. Mesela namaz kılıyor, namazı beğenmiyor. Allah, bu namaz olmaz ki belediye. Allah huzurunda, tekbir alıyor. Allahu Ekber, en büyük Allah, o Rabbim Alemindir. Huzuruna bağlıyor. Ama geriye gibi namaz kılamıyor. Bakıyor. Gönül uyanma başladı mı, insan kendine ne olduğunu fark etmeye başlar muhtemelen. Gönü uyan başlayınca eğer bir insanın gönü uyanmazsa o kimsenin nefsi nefsiye mağredir. O kimse sırf kendini beğenir abiyle. Bir namaza gider, of oh, pufla böyle sigarayı böyle çeker çeker camiye gider böyle. İnsan gider, ohluya, ya kaçtığına açtığına böyle bir namaz kılar, çabukça bir namaz kılar çıkar, o oh, ona göre bir iş şey yaptı. Gönü ölü, ölü gönü batır bunun gönü uyanmaya başlamış uyanmaya başlamış ama yine kafette bırakamıyordu şöyle karar veriyor çoğu çocuğunu kayınpedere gönderiyor hanım hepsi bunları böyle. evi de köyün bir kenarındaymış tabi eski yerler kerpiçten altıda çamur toprak dolmayan altıda şey. bu odanın birinin tam ortasına bir mezar kazıyor tam mezar çapında eyni boyu, derinliği kadar kazıyor. Çarşıya gidiyor, kefen alıyor muhtemelenler. Geliyor gündüz, kefene bir şey, kendine kendine bir şey vereceğim. Yaz namazdan geliyor, kendini yok diyor olmadı. Ki Allah huzurunda, diyor. Allah ile bir sözleşme yapıyor burada Allah Konuşma Allah, sözleşme, anlaşma yapıyor burada böylece. Ama namazını beğenmiyor. Kendi gafil görüyor. Ben bu diye gafil gönlle girersem, o nasıl yatarım ben bu gafreti böyle diyor. Ne yapıyor muhteremler bu? Şöyle diyor: Ben şu anda öldüm diyor. Öldüm ben şu anda. Banyoya giriyor. Ben şu anda yıkıyorlar diye Kendi yıkanıyor. Beni yıkıyorlar şu anda. Öldüm ben diye böyle. Çıkıyor kurulanıyor ve kefeni giyiyor muhteremler. Kefeni böyle üç kat kefeni giyiyor böyle. Hamurken de koyuyor kendisi. Bunları okuyor. Bir tane kefen böyle kefeni giyiyor böyle. Gece yarısında ama. Üç gün lambayı söndürüyor. Gaz lambasını onu söndürüyor. O da karanlık. Köyün kenarında ısıtlı bir yerde lambayı söndürüyor. Gece karanlığında mezara iniyor. İniyor ama korkuyor mu törenler Korkuyor böyle. Korkuyor. İniyor mezara ama yatamıyor bir süre böyle. Yatamıyor mezara iniyor, yatamıyorum böyle bir, bir korkuyor böyle ama yatacağım diyor. Gün gelecek ben buraya gireceğim diyor. Böyle. Kesin diyor ve sana dönüyor yatıyor yatıyor böyle ama nefsinde korkuyor ben ama çık çabuk çık çabuk. Gecenin karanlıksız mezar tam bir mezar gerçek mezar Kefen içerisinde o kadar korkuyor o kadar korkuyor. Ey nefsim diyor. Eğer uyanırsan diyor, günahıta sakın çıkacağım buradan böyle diyor. Bir orada oradan çıkıyor muhtemelenler. Çıkıyor ve kefeni yana yüzünü açarak, iki kez namaz kılıyor kefenli olarak. Ama namaz kılıyor şimdi. Yani nazara girdi. O alemin yaşadığı kefen içerisinde, yine karanlığında iki kez namaz kılıyor ama öyle namaz kılmaktan Demek ki biraz gayret lazım Muhterem Beyler. işte bu kadar yeter ne büyük yettiğini ancak mahşede belli yeter yetmezdi. Cizanda. O zaman belli Muhterem Beyler. yeter bu kadar. Cık, yeter mi ya? Yetmez Muhterem Peki sıra var Muhteremler? Ahlat alemi var. Tabi azabı ı şerid. Ya da mağfiret Allah rızası var. Mevla'nın bizi daha ciddi şimdi muhtemelinde. Mevla'da hattı bizlere. Nereye? Buyuruyor. Sabiku ila min rabbiküm. Sabiku müsabaka edelim. Yarışın. Koşuşun. Müsabaka. Yarışma. Yarışın. Nereye? İlla mağfiret min rabbik rabbenizdir. Affına mağfiretine yarışın. Koşun. Önce tevbe edin. Tevbe. Nedir tövbe? Günahdan arınma. Bir insanın gönlünde günah lekeleri varken o kimse dünyada ibadetlerine tarz alamaz, huzur bulamaz, mutlu olamaz muhteremler. Günümüzde bazı konferanslar veriyorlar. Mutluluğun sürüları. Hepsi fasılmasın. Hep başımda bulmuyorlar. Nedir bunun sırrı? Günahdan arınma muhterem. Arınabilir. Her günah, gönülde, gönlük kalp başka mutluyumda. Gönlü bir nokta nurdur kalp içerisinde böyle. Her bir günah, gönülde gönlün nurdur. Onda kara bir nokta olur muhtelikler. Nasıl ki midemize bir şey yesek. Mesela bazı şey kişinin içini bulandırdı böyle. Bir de bunu kabulleniyor böyle. Bir şey yedi ama şey bulandı böyle. Bunu atmak istiyor kişi şey böyle. Gözümüzde bir çöp katsın, öbürü kabullenmiyor. Yaşlar olarak tepki gösteriyor buna. Ağrı yapıyor böyle şey. Aynen gönül de sıkılarak buna tepki yapıyor böyle. Gönül günah kabullenmiyor muhteremler. Kabullenmiyor. Günahı eşitleyen kişi hemen tevbe ederse yine eski haline gelir. Kiminin gönlü günahı arınsa, pırıl pırıl duruyor parlasa, o günü muhteremler sanki o insan cennete yaşanıyor muhterem böyle. Öyle huzur bulur ki böyle gönlü, gönlü geniş böyle sıkılmaz, darılmaz buralarını görmez, acililik etmez böyle, sabrı Allah tebekkü olur. Her şey ikineyle geliştirir. Bu işin Önce tövbe davet ediyor. Tövbe. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. On defa dediler bu yeter mi? Yetsin. Bak gönlüne bak. Yetme, yetme da? Ne lazım? Bir insanın güneşlerken duyduğu zevki tevbede de bunun aksine duyacak mıdır? Pişmanlık olacak. Böyle, tevbede. Önce bir tefekkür lazım. Nefis-i muhasebe lazım böyle. Eyvah! Ezanlar okundu. Allah namazı farz kıldı. Ben çok namaza git kılmadım ama. işe dünya dal, dağıldı, elinciye dağıldım ben harama baktım, başımı açtığım işte, kolumu kısa, kısa ete giydim, düğüne gittim, saldırıca düğünlere gittim, şunu şunu yaptım, içki içtim, kumar oynadım. İnsan kendimi hase edecek. Ne lazım? Önce pişmanlık, işçinin yanması. Yanması böyle. Bir, bir bedeli geliyor Medine'ye. Bedevi şöyle yaşıyor insan, şöyle adamı. Kabul böyle. Şöyle havası sert olduğu için, Havyesi etkiler insan ahlakını. Bunlar kabosat olurlar böyle. Medine'ye geliyor. Ya Resulallah. Böyle bağırıp konuşuyorlar böyle. Ya Resulallah. Ben işte şu şu günahları yaptım. Ne olacak benim halim şimdi? Uğranmış ama gönü biraz. E bu diyor ki e, Tevbe kapısı açık elhamdülillah. Bunlara pişman mısın? Pişmanım ya Resulallah. İçim yanıyor ya Resulallah. O halde Teybenin yarısı pişman Allah tevbe edersin. Allah affeder bunları inşallah. Eder mi affeder mi? Eder. Peki ya Resulallah. Yürü gitme başlıyor. Biraz gidiyor duruyor. Dönüyor. Ya Resulallah. Ben günah işlerken Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyor ya. Allah her şeyi gözetlemede. Denetlemede her şeyden, Her bir zerre Karınca da, dipshop da, ver, melek, insan bir terbiye Allah'ın gözetiminde. Allah her şeyi görebiliyor. biliyor. Şey i̇şte bir aşık ah, ah ah diyor. demek ki Allah beni görürken ve ben Allah huzurunda olunca müşeyden ben diyor bir korku geliyor kalbine. Allah dedi şu boylum Yani teve de o kadar kolay değil mühtareme. Bir evliye şerab yürüyor, evliyelere bir şerab yürüyor. Onlarsı ikme tam söyler ya. Bir insan diyor, pan zehri güler, zehir içer mi diyor? İçmez. O halde diyor, tevbe ederdi günah işlerine çok derimler. Kişi mesela günah işlerine tevbe ederim, krebu çok derim Pan zehri güler, zehir içmek Neyse, tevbe günah işimi de bunun gibi yani insan tevbe günü de bir işleyemez. Azı cemaat böyle. Mevla bizi davet ediyor. Önce tevbeye, sonra ve cennetin, cennete koşun, gelin Mevlam buyuruyor. Yarışın, sabah kadın be. Koşun cennete giden böyle. Ne ilgili cennete gidilir? Cennetin tabii bir gası var. Bedeli var. Onu bedeli var cennete böyle. Nedir bu da? İman amel-i salif yaptığın yerden olmuyor mu işte ama. Olmuyor bunlar. Dünya da olmuyor yaptığın yerden olmuyor böyle. Bunda bedeli var cennette. Ona bir diğeri parası oranda nedir bu da? Güzel güzel ameller ortaya dır. namazını kılmak, Allah'a çok zikretmek böyle Bilen Konya Kerimi okur, bilmeyen dinler. Erkek kişi camiye gider, böyle maliye sohbetlere gider, Allah yoluna gider. Hasta ziyarete gider, ana ziyarete gider, akraba ziyarete gider cenazelere gider, iğret alır, mezarlara gider, Allah yolunda din için çalışır. Ne de bunlar? Hep bunlar cennetin senmesi, bedeli bunlar muhtemelen. Böyle. Ne kadar çok olursa hiç o kadar çabuk cennete gidecek mahşerde. Yani buradan insan zengin giderse oraya. Buradan kişi bol seyahatı böyle. Bol gitti. O kimse mahşerde hazret beklemez güneş altında. Suhabı Bol. Yani her şey geliyor Nedir ahiret modeline Mevla buyuruyor şimdi. Kedarlık karar. Mümin 39'a Mevla buyuruyor. Ve innel ahirete. O alem, kedarlık karar, orası darlık, istikrar yeri, cennet. karaya yani istikrar. İstikrar. Yani cennette her şey hep aynı hale kalıyor. Dünyada oluyor mu bu? Dünyada her an değişiyor. Bir yağmur yağar, kar gelir, tipi gelir, sıcak olur, soğuk olur, deprem olur, şu olur, bu olur, ekimler kurur, başkası gelir, bölge değişir, insan değişir, çevre değişir. Dünyada istikrar yok. Yok dünyada böyle. Hiç dağılır karar, ancak karar yeri, istikrar yeri cennet yeri. Yeni Melan buyuruyor, ve Ankibut 60 şartta, Lehiyen hayvan, lehiyen hayvan, levkânû yâlemûmak. Lehiyen hayan, hayat, o hayatı veriyor, o hayatı veriyor. Dünya denmiyor muhtemelen. Uyku da geçiyor, buramda geçiyor, sıkıntı ki, dar da geçiyor, darıda geçiyor, fakirle geliyor, huzursuz geliyor, evinde geçim alınıyor, yuvası dağılıyor, işi bozuluyor, yavrusu hasta geliyor, yakında bir şey geliyor defen oluyor, şu oluyor, bu oluyor, savaş oluyor, göçler oluyor, korkular oluyor. Bu hayat mı? Diyemezler. Hayat demiyorlar. Hiçbir başına gelmedi. Velahbi, ahiret, cennet, hayat olur. Levkânü ya lemürüm. Ama insana bunu bilebilseler. Yine velahbi, cennet hakkında duhan 51, 52'de İnnel müttakine fi mekamin emin. İnnel müttakine müttakiler. Tefas ayetleri. Allah'tan korkanlar, haramda sakınanlar. Fi mekamin emin. Emin makamda, güvenli makamda. Tek güvenli yer, evrede, cennet muhteremde. Cennet Herkes aynı yaşta kalacak. 30 yaşında. Aynı görünümde. Aynı sağlık, sıhhat. Böyle. Aynı elbise, her köşe sarayı hastalanmak yok muhtemelen böyle. Efendim başım vardı, işe bir sıkıntı var, darlık var. Yok cehennet yok. Savaş mı olur, deprem mi olur, bir hastalık mı gelir, yarın ne olur? Yok cehennet yok. O da yarın yoksa cehennete Hep aynı iklim, aynı ışık. Cehennet elinde kendisi kendisinin yapısından, yapısından ben. Aynı bahar mevsimi her böyle kışın vaktinin ısısı, kışın vakti böyle ısısın. Fi cennati uyuyun cennetlerde ve akar suların başlarına cennette mutemler. Yani yemek içmek var ama tuvate yok orada. Yemek içmek var. Benim yani böyle kulu geçe bu heniyen. Eğer mi? Kloraşyum henne okulda yiyin için kullanmış. Sadece yiyin zaten. Mevsim yok. Her zaman işte kiraz zamanıysa kirazı olsa yok mu zaten. O da mevsim yok böyle. Her zaman her an her an her meyvesi hazır böyle. Bir dalında yetmiş tür meyve olacak bir dalında. Gitmeyebilirler böyle. Ağaçların da kökü yukarıda yani. yani cennet ağaçları, dünya ağaçları gibi Toprak bağımlı değil, suya bağımlı değil. Her şey adet, bağımsız cennet, her şey böyle. Yani cennet başka bir denge düzen alemi. Halin kökü yukarıda, da aşağıda. Yani. Efendim kişi oturur mesela, suyun başına oturuyor, şöyle ağaca baktı ki bir muz gördü. Ama cennet muzu başka tabii. Kablo yapacağım gibi böyle, böyle. Bir elbaz gördü, nevi gördü böyle baktığı ki gözlerini kamaştıran bir renkte koku duygusunu tatmin ediyor o kadar bile kokuyor onun canı istedi oturuyor ama ayağa kalkmaya gerek yok muhtemelen merdivene gerek yok ağaç o kişinin iade gücüne bağlı nasıl ya, parmak karit istediği anda ağaç hemen uzanıyor da uzanıyor hatta yalvarıyor haldeyle konuşuyor. Yağmemin, kopar beni ye. Sen içine gireyim Kişi böyle yiyor. Hiç yemezse yine yaşar insan böyle orada. Ama zevk içineği burada. Yenenler hemen bunlar içeride sindiriliyor. Bir gaz haline geliyor. Renkli kokusu bir gaz haline geliyor. Bu atlığı beden atıyor bunları böyle. Nasıl beden su kaybediyor? Görülmüyor. İnsanın gazı Çıkarıyor. Bunlar böyle kokusuz, rengsiz, sessiz, nasıl eklenir? Sindiriliyor. Yani başlayamıyor mu Tuvalet yok. Vadi böyle. böyle şey. Bu yeni gıdalar şeffaf olduğu için insanda göz yaşığı, burnun akıntısı, tükürük, kulak kiri, balgam olmadığı gibi tırnakta büyümiyor muhtemelen. Saç da büyümüyor böyle. Tırnak hep aynı tıraklar. Saç aynı şekilde kişiye aynı yaşta, aynı görünüde aynı sana güzel atıyor, atıyor güzellik atıyor insan var. Her adam güzellik atıyor da kişi bu şekilde cennete mutluluklar, devlet yok, yani kanun, kural, nizam, asker, polis, jandarma, mahkeme yok. Herkes dur, her adam mümin ama böyle. İşte tertemiz dur, din kardeşi var böyle cennette. Herkes benim sevgi Dosyebini görüşüyorlar. Bir de cennete girenler yakına da onlar mutlu daha fazla oluyor, mutlulukta daha fazla oluyor otelde. Cennete giren kişi tabii cennete geçten sonra çık alkı başına sordan geliyor ama kabirden kalktı. türü sürüldü, Mahşerde dikildi, sırtı geçti, cennete girdi Bir gelişiyor öyle, bir alkı başına geliyor. Aklına geliyor. Benim annem vardı. Öyle insan var ki annesini tanımıyor ama. Bebekli annesi ölmüş. Tanımıyor annesini. Benim annem varmış. Benim babam vardı. İşte babaannem beni baktı. Anneannem beni baktı. işte. Kardeşim vardı, oğlum vardı, kızım vardı. Acıvan nerede onlar şimdi? Bakıyor kendine ki o kadar rahat ki o kadar mutlu ki Artık istikamet bir şey. O kadar mutlu, sağlık, sağ zinde, huzur, hepsi yerinde böyle. Zinde böyle. Yaşayamıyor cennette. İstanbul uşuyor. sıfır kira böyle. Sen taşınıyorsun, her şey hazır. Acaba benim anneciğim nerede acaba? Umarım nerede acaba? Şimdi bir arama dönemi baş. Arama dönemi başlıyor. Ama yorulmak yok. Orada uçak, doğmuş da yok cennetin kişi yediği süratte kene gidiyor İse uçarak kızını kendinin kaynedıyor İse divanla yaslanıyor öyle gidiyor Divanlarraya gidiyor gidiyor tabi gezerken Tanrını görüyor İşte arkadaşlar be, sen benim Annemi gördün mü babamı gördün mü Vallahi diye mesaken beraberecek ama su sürdü maaşı gittiğimde kaybettim onları. Tabii bir tanrı buluyor. Bulan buluyor muhteyenler, Bulan buluyor. Ama bulamayan da çok olacak. Bulamayan da. Üç tane yavrusu var. İkisini buldu, biri yok. Cennete nerede? Cennetin ortalarında öyle. Annesini buldu, babası yok. Nerede? Cennetin ortalarında koşar gerçi İşte aziz cemaatimiz İnsan dünyada yavrusunu seviyorsa ona cennet hazırlaması gerekir o terimdir. Kader yazılmış mı? Fizik yazılmış böylece. Yazılmış. Dünya de amaç cennete hazırlanmak, ona aday olmak derdi. O zaman okula kim yavrusunu seviyorsa ona cennette hazırlamalı o Daha küçük yaşında onlara elamı öğretmeli. İlas öğretmeli, kelime-i şahit öğretmeli bunlara. Bunların namazda alıştırılmalı. Kızını küçüğe başını örtmeli muhteremler. Öyle alıştırılmalı bunlara böylece. Hem bir ileride örtünür, ileride namazını kılar. kaybetten git Allah korusun muhterem. Allah, Allah korusun. Ve herhalde inşallah cennette beraber olsun muhteremler. O sonsuzluk aleminde sonsuzluk alem muhterem. Hiç son olmayan bir alem ben. Yaşlanmak yok, hastalmak yok, denkler yok, doktor yok, hastane bu temizler, tahlil yok. Vay efendim şekerim çıktı, kül aldım. Kül yok orada. böyle, almak yok orada böyle. Sonra neydi alem. Oya tabi çalışalım inşallah. lillâtal Fatiha.